Çok muhterem abilerimiz ve çok muhterem kıymetli kardeşlerimiz. Allah cenea bak bu mübarek Robü'l-Evel ayına bereketli kısın inşallah. Bütün ins insanlar ve cinnin yaratılış sebebine vesile olan nuru muhammediyenin ruhura geldiği bir aydır ve bu ay çok kıymetli bir aydır. Cenab-ı Hak hocamızın okuduğu ayet-i de bize Peygamber Efendimiz'i tanıtıyor. Yani nasıl bir ittiba edeceğiz, nasıl bir muhabbet, nasıl bir sevgi, nasıl bir itaat bize Cenab-ı Hak tanıtıyor. Cenab-ı Hak en çok sevdiği 124 bin küsur peygamber geldi. En çok sevdiği peygamberi, en güzide peygamberi en arkayı bıraktı. Bütün peygamberler kavimlere geldiler, aşiretlere geldiler sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bütün bir beşeriyete geldi ve en son geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde yerde ve gökte ne varsa insanların, mı cinlerin gafilin dışında benim bütün mahlukat tanır buyuruyor. Cenab-ı Hak tanıtıyor. Efendimiz de kendisini takdim ediyor. Yerde ve gökte ne kadar mevcudat, varlık varsa onların insin ve cinnin gafilinin dışında bütün mahlukat beni tanır buyuruyor cemaat yani cansız dediğimiz varlıklar tanıyordu uhud tanıyordu uhud bizi sever biz uhudu severiz buyuruyor Ali radıyallahu anh biz diyor efendimiz beraber Mekke'ye mükerremede dolaşırken ben birçok taşın esselamu aleyke ya Resulallah dediğini işittim buyuruyor nebatat tanıyordu Hurma kütüğü tanıyor. Hadisi mütevatir. Efendimiz hutbe okurken bir hurma kütüğünün üzerinde okurdu. Cemaat azını Eshab-ı Keram artınca minber yapıldı. Minberde okumaya başlayınca hurma kütüğü ağladı. Ve bütün sahibi ittifakla müttefikün aleyh hepsi bu ağlayışı dinlediler. Efendimiz indi. Hurma kütüğünü sıvazladı ve hurma kütüğü sükunete erdi. Zaman zaman da yine ağaçlarının Esselamu Aleyke Ya Resulallah dediği Eshab-ı Kiram tarafından işitildi. Hayvanat Allah Resulü'nü tanırdı. Onun misalleri çok. Hatta bir gün geçerken azgın bir deve vardı. Ya Resulallah bu bahçeye girmeyin denildi. Efendim işaret etti, deve geldi, boynunu eğdi. Efendimiz yuları taktı, alın götürün dedi. Zaman zamanı bazı hayvanlar hep şikayetli bunu ağlarlardı. Efendi sahibini çağırırdı. Zulmetme derdi. Yarın bunun hesabını vereceksin diyordu. Demek ki bütün mahlukat tanıyor. Yakınlı derecesinde tanıyor. Yalnız insin ve cinnin gafilleri tanımıyor. Ve bu Kandil münasebetiyle bizde ne kadar Allah Resulü'nü tanıyabiliyoruz? Ne kadar o gönderilen usvi örnek şahsiyetten, o örnek modelden ne kadar bir innikas halindeyiz. Bu ay e, hak dostları için, hak aşıkları için çok mübarek bir aydır. Rabbimiz inşallah bu aydan bizi istifade ettirir. Bu cihan malum bir imtihan olarak bu dünyaya geldik. E, bu cihan bir imtihan salonu. Ve bu imtihan edilecekler insan soyu ve cin soyu. Ve bütün mahlukat da ins ve cin için yaratıldı. Kainat da ins için yaratıldı. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği bir zamana kadar devam edecek. Kıyamette infilak edecek. Küllümen aleyhâ fan. Bütün yaratılanlar, bütün canlılar yok olacak. Yeni baştan ebedi bir nizam kurulacak. İşte bu hepimiz bir bizden evvelkiler imtihan gördü. Onlar şimdi mezarda, kabirde kıyameti bekliyor. Cenab-ı cenneti insan için hazırladı. İnsana cennete girmesini istiyor, daru selama davet ediyor. Akıl, izan, idrak veriyor. Bu akıl, izan, idra nasıl kullanacak, nasıl terbiye olacak iç aileme? Önce peygamberler gönderiyor. En üstün peygamberi, en zirve, en muhabbet duydu peygamberi Cenab-ı Hak, bizlere mecane ümmet kıldı. Tabi onun da bir bedeli var ümmet-i Muhammed olarak. Efendimiz layık bir hayat yaşayabilmek. Hocumuzun okuduğu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak muhtelif ve çeleriyle bize Efendimiz'i tanıtıyor. Allah ve melekler salat eder buyruluyor Ahzab suresinden. Siz de salat edin tam bir teslimiyetle selam verin buyruluyor. Bir insan sevdiğini çok anar. Eğer mesleğini seviyorsa mesleğini anar çok. Evladını seviyorsa evladından çok bahseder. Memleketini seviyorsa memleketinden çok bahseder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok seviyorsa, peygamber efendini çok sever. Bol selvat ı şerife getirir ve onu izinden gitmeye gayret eder. Onu model olarak alır kendisine. Her an kendisini bir mukayese eder. Acaba benim bu halimle Allah Resulü memnun olur muydu? Benim bu amelim karşısında, bu namazım, bu orucum, bu hayır hasenatım, bu yoksullar, kimsesizler, yetimler, matemlerin etrafında dolaşmam, dertlere derman olmam, Allah Resulü benim yanımda olsaydı bana bir tebessüm mü ederdi? Yoksa diğer hayatlarım karşısında Allah Resulü'nün çehrisi değişir miydi? Cenab-ı Hak bizden Allah ve melekler salat eder. Burada Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz'in kendi indirdiği kıymetini bildi. Tabi bu salat nasıl bir salattır, biz onun keyfiyetini bilemeyiz. Fakat Cenab-ı Hak siz de salat edin buraya ve tam bir teslimiyetle selam verin buyuruluyor. Yani kurtuluşumuz orada. Yine Cenab-ı Hak, diğer ahsap soru, diğer ayet-i kerimesinde, Allah'a ve ahirete kavuşmayı umanlar, çok çok zikredenler için, Allah Resulü'nde bir model vardır. Üsve, örnek bir şahsiyet vardır. Burada demek ki imanın kalbi yerleşmesi zaruri. Allah'a kavuşmayı umanlar. Yani ustası umanlar. Allah'a yakınlaşmayı umanlar. Ahireti umanlar. tefekkür meft Yani bir fanilik içinde yaşayabilmek. Faniliği unutmamak. Ve çok çok zikretmek. Ayaktayken, oturken yanları üzerindeyken Cenab-ı Hak buyuruyor. Yani öyle bir yürek istiyor bizde Her zaman beraberlik. Cenab-ı Hakk'a beraberlikken yani kalp bir yanlışlık yapamaz. Ağızdan bir yanlış bir söz çıkamaz. Daima bir rahmet diliyle konuşur. Yine Rabbimiz bizden öyle bir kalp istiyor. Çok çok zikredenler. Enfal suresinde Allah anıldığıma kalpleri titrer buyuruluyor. Kimlerin kalpleri titriyor? Allah'ın anıldığı zaman... Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar buyuruyor. Demek Kur'an-ı Kerim ruhuna girmek. Kur'an-ı Kerim'in bir lezzet haline gelmesi. Teslimiyetlerin artması. Cenab-ı Hak teslimiyet. Namazı ikame etmek, namazın hakkını verebilmek. Namaz çok mühim bir mülakat. Cenab-ı Hak bizi beş vakitte bir mülakata çağırıyor. Bir faniyle bir mülakat istesek bir randevu almamız lazım. Cenab-ı Hak bizi mülakata çağırıyor. Ve, ve bu mülakatta fahşadan ve münkerden men edeceğini, fahşadan münkerden koruyacağını bildiriyor bu, bu mülakat neticesinde. Fakat eğer biz bu mülakatı namazı ziyan edersek, eğer kalbi hayattan uzak bir namaz kılarsak, o zaman da febe'lünnî musallının yazıklar olsun o namaz kılan diyor. Namaz ikame edenler Allah'ın verdiği rızıklardan gizli ve aleni olarak infak ederler. Cenab-ı Hak böyle bir Müslüman yüreği istiyor, temiz bir yürek istiyor. Ticaret edenler istiyor, kazançlı bir ticaret istiyor. Yine bunlarda bir Kur'an-ı Kerim'e tilafet edenler, Kur'an-ı Kerim bir ruhuna girebilmek. Her ayet bizi Cenab-ı Hakk'a tefekküre davet ediyor. Edebe davet ediyor. İnsanlığa davet ediyor. Merhamete şefkate davet ediyor. Efendimiz'i tanıtıyor. Çünkü biz Kur'an'ı cibir-i vaatıza Resul'ün kalbine indirdik buyuru Cenab-ı Hak. Çok çok zikredenler için Allah'ın bir üsviyasene var Demek ki üç şey üzerine durabilmemiz bizim. Cenab-ı Hakk'ı unutmayacağız. Muhabbet artacak. Kalp bir eğitim görecek. Kat men zekâ iç alem temizlenecek. Ve Cenab-ı Hakk'a kavuşmak umud ve bir vustat halinde yaşanacak. Fanilik unutulmayacak. Çünkü nefsaniyetli mayatı faniliğe isyan vardır. Nefsaniyet mayı, faniliği istemez. Önümü uzak görmek ister. Fakat bize Cenab-ı Hak bir tefekkür mevth halini bulmamızı istiyor. Ve Cenab-ı çok çok anmamızı. E bir üsve-i hasene. O şekilde sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o örnek hayatından bir hisse alabilmemizdir.